Hoş geldiniz. Bu videonun konusu tasarım deliydi. Hani diyorlar ya işte resmini ressamı varsa bu evrende de bir mimar vardır. Ya da sen bir telefon gördüğünde bunun tasarlandığına inanıyorsun ve evrene baktığında niye tasarlanmadığını düşünüyorsun. Evren Tanrı'ya bir kanıttır vesaire vesaire. Bu gibi sorular son zamanlarda oldukça popülerleşti ve özellikle internette bu çok dolaşıyor. Çünkü bir takım din felsefesi yaptığını zanneden insanlar çıkıp televizyonlarda böyle sorularla kafa karıştırıyorlar. Peki bu gerçekten böyle midir? Yani yaratılandan yaratana gitmeye çalışmak veya gördüğünüz şeyin yaratılmış olduğunu varsaymak ve bu yüzden de bir tanrıya ihtiyaç duymak mantıklı mıdır? Aslında bu gibi sorular bilimin değil felsefenin konusudur. Dolayısıyla felsefi olarak bunların cevaplanması gerekir. Ben zaten video boyunca bir takım cevaplar vereceğim ve muhtemelen bunlar sizi tatmin edecek. Ondan şüphem yok. Şimdi bir teoloji yöntemi var bir de teleoloji yöntemi var. Şimdi teoloji yöntemini herkes biliyor. Örneğin... Bakıyorsunuz yağmur yağıyor. Yağmur yağdıktan sonra da işte çimler falan çıkıyor. Yani bitkiler büyüyor. Tamam demek ki yağmur bitkilerin büyümesini sağlıyor. Hmm, Allah evreni böyle tasarlamış. Demek ki bir varlık başka bir varlığa faydalı olabiliyor. Gibi sonuçlara ulaşıyorsunuz. Ki bu zaten size bir din yaratıyor. Yani antik dönemlerde volkanın patlamasında bir amaç aramak gibi bir şeydi. Bunu daha ileri götürdüğünüz zaman yani teleolojik yöntem dediğiniz zaman şöyle oluyor. Bu yağmur... Bitki çıkabilsin diye özellikle yağdı. Yani birisi yağmuru bitki çıkartsın diye tasarladı. Burada siz varlığa bir gaye veriyorsunuz, bir amaç veriyorsunuz. Yani varlık şu amaçla tasarlanmıştır diyorsunuz. Ve bu amacın ardında o amacı koyan öyle bir plan yapan bir varlık tasarlıyorsunuz. Böyle olduğu zaman aslında tanrı fikirleri de değişmeye başlıyor. Yani her inançlı teleolojik yöntemle inanmak zorunda değil. Bu yöntem aslında çok basit bir dille özetlenebilir. Sebepleri ve sonuçları değiştiriyorsunuz. Örneğin ben elimdeki bir kalemi yere bırakabilirim. Kalem elimden düşer yere çarpar. Ben bıraktığım için yere çarpmış olur normalde yer çekimi vardır. Ama siz şöyle dersiniz. Hayır sen kalem çarpsın diye bıraktın. Yani kalem çarpacaktı yere değecekti yere değmesi için de senin bırakman gerekiyordu. Bu durumda sanki kalem beni yönetiyormuş gibi oluyor. Neyse anlayacaksınız zaten basit tutmaya çalışacağım. Daha başlardan böyle kafa karıştırmak istemiyorum. Yine de küçük bir örnekle şunu biraz daha açayım. Şimdi görebiliyorum çünkü gözlerim var demek farklı bir şey. Gözlerim ben görebileyim diye var demek farklı bir şey. Burada amaç koyduğunuz zaman problemler çıkmaya başlar. Mesela siz şu anda beni duyabiliyorsunuz. Duyabiliyorsunuz çünkü kulaklarınız var. Kulaklarınız olmasaydı veya sağır olsaydınız beni duymayacaktınız. Ama kulaklarınız özellikle beni duymak için o şekilde koyulmadılar. Burada fark var. Siz kulaklarınız var ve bu yüzden duymak nedir bunu biliyorsunuz. Bunun farkındasınız. Ama mesela olmayan bir organınızın yokluğunu hissetmiyorsunuz. Ha, daha önce kolunuz falan vardır, bacağınız vardır. Kesilmiştir, bir şey olmuştur. Artık onun yokluğunun farkındasınızdır. Ama ne bileyim kanatlarınızın veya kuyruğunuzun yokluğunu hissetmiyorsunuz. Çünkü hiçbir zaman zaten kanatlarınız olmadı. Bu durumda kuyruğumun yokluğu, kuyruğum olamasın diye var gibi bir şey söyleyemezsiniz. Yani bu saçma bir argüman olur. Kaldı ki şu anda sahip olduğunuz o organlar, o özellikler de gökten zembille inmediler zaten. Neyse zaten bunlara birazdan geliriz. Şimdi biz ilk sebeplerden başlayalım ve bu problemler niye ortaya çıktı bunu görmeye çalışalım. Şimdi biliyorsunuz ateist var, deist var, panteist var ne bileyim bir sürü ist var yani herkesin kendince bir inancı var. Bu inançlar tanrı ile alakalı bir takım fikirlere sahipler veya hiçbir fikirleri yok. Kimileri işte evren tasarlanmıştır, evrenin arkasında bir mimar vardır. Evren bir resim gibi çizilmiştir. Arkasında bir amaç vardır derler. Yani bir tanrı veya bir güç ararlar. Kimileri de ya madde ezeli ve ebedi olabilir. Madde kendi kendine var olabilir. Yani her şey tesadüfen meydana gelmiş olabilir. Arkasında illa da bir kuklacı aramaya gerek yok derler. Şimdi bu iki taraf binlerce yıldır sürekli tartışıyor. Ve birisi şu diyor, diğeri bu diyor. Aralarında anlaşmaya çalışıyorlar. Ama şunu belirtmek istiyorum. Hani şu anda ateistler genellikle... Evren tesadüfen oluştu veya Tanrı'ya gerek yok diyorlar ya hani böyle kabul ediliyor genelde. İşte antik Yunan'da yani eskiden bu tartışmalar ilk defa ortaya çıktığı zaman böyle bir ateist kavramı yoktu. Yani Allah'a hiç inanmamak diye bir şey yoktu. Siz belki Zeus'a tapmıyordunuz veya ne bileyim Ra'ya falan tapmıyordunuz ama yaratan bir güce inanıyordunuz veya yaratılışta rol oynayan bir etken arıyordunuz. Yani ilk etki edici neden denilen şeyi arıyordunuz. Buna nous diyorlardı, eter diyorlardı, töz diyorlardı, ide diyorlardı. Farklı farklı isimler veriyorlardı. Ama eninde sonunda hani madde ezeli ve ebedi olsa bile maddeyi tasarlayan veya maddenin içinde bulunan bir güç arıyorlardı. Ya da arka planında bulunan başka bir yansıma, başka bir form. Bununla alakalı pek bir fikirleri yoktu. Herkes kendince bir yorum yapıyordu. Herkes kendine göre bir anlayış oluşturuyordu. Ama işte ateistler aslında bunlardı. Yani idealistler. Veya ne bileyim materyalistler aslında ateist olarak adlandırılıyorlardı. Halbuki onların da kendine göre bir inancı vardı. Yani tamamen kendi kendine oluşan bir evren tasavvur etmiyorlardı. Zaten bu yüzden bugün ateistlere veya materyalistlere maddeye tapıyor diyorlar. Veya onlar yokluğa iman ediyor diyorlar. Yani yokluğa tapıyorlar. Allah'ın yokluğuna inanıyorlar. İşte bu biraz yanlış bilgiden kaynaklanıyor. Şöyle söyleyelim bilim gelişmeye başladı. İnsanlar farklı fikirler edindiler. Yeni filozoflar ortaya çıktı. Varlıkla alakalı fikirler meydana geldi. En basitinden şöyle söyleyebiliriz. İllaki evrende bir ezeliyet aradık veya arkasında. Ya madde ezeliği ve ebedi olacaktı. Yani sonsuz kudretli olacaktı. Ezeliği formu olacaktı. Sürekli var olacaktı. Ya da onu tasarlayan bir güç arkasındaki bir varlık ezeliği ve ebedi olacaktı. Yani illaki ezeli ve ebedi olan ulaşılamayacak kadar mükemmel olan bir varlık lazımdı. Buna siz direkt olarak karakter vermezseniz cennet ve cehennem koymazsınız araya peygamber veya melek koymazsınız ama böyle bir varlığı kabul edersiniz. İşte bu olduğu zaman da inançlı olmuş oluyorsunuz tek fark bu. Ama antik Yunan'da işte tanrıya karakter vermeyenler yani ibadet ritüel gibi şeyler geliştirmeyenler ateist diye adlandırılmıştı. Sizin bu ateistlere yani maddeyi direkt form olarak görenlere inançlı diyebilmeniz için bir etken lazımdı. Maddede bir amaç olması. Yani maddenin bir planı olacak, bir iradesi olacak. Buna kozmik bilinç veya işte spiritüelizm falan diyebilirsiniz. Farklı isimleri var bunun. Ya da kutsal ruh diyebilirsiniz. Hristiyanlıkta böyledir. Ama sonuçta maddede veya evrende bir plan, bir amaç, bir niçin sorusu bulduğunuz zaman inançlı oluyordunuz ki... Panteistler ve paranteistler işte kendilerince böyle bir cevap buldular. Bulamayanlar materyalist veya ateist olarak kaldılar. Zamanla ateistlik artık komple inanmamaya dönüştü. Tabii ki onların da kendilerince gerekçeleri var. Bu videoda muhtemelen çok değinmem çünkü buradaki konumuz aslında resim ve ressam konusu. Ama önce resimle bunu bir anlamak lazım. Yani evren üzerinden biraz konuşmak lazım. Madde ezeli mi ebedi mi bunu bir anlamak lazım. Big Bang yaratılışı kanıtlıyor mu? Şunu bir konuşmak lazım ki Diyokest bir videosunda Tanrı'yı kim yarattı sorusunda bundan biraz bahsetmiştim. Ama belki de beni ilk defa bu video ile görüyorsunuzdur. Dolayısıyla anlattığım şeyleri bilmiyorsunuzdur. O yüzden tekrardan kısaca burada anlatacağım. Yaratılan neymiş ya da yaratılmış olduğu iddia edilen şeymiş bunu bir anlayalım. Ondan sonra yaratan kim veya ne onun üzerine konuşmaya başlayalım. Sonra resim ve ressam neymiş ortaya koyalım. Şimdi bir şey ya ezelidir ya da bir dönemde ortaya çıkmayı başarmıştır. Yani bir başlangıcı vardır. Bir şeyin başlangıcı varsa mutlaka sonu da olur. Ama bir şeyin başlangıcı yoksa sonu da olmayacaktır. Yani ezeliyi deyince zaten ebedilik de onunla beraber geliyor. İşte madde ezeliği mi ebedi mi bunu anlamak için de insanlar yorumlar yapıyor. Kimileri diyor ki hayır madde kusurlu bir varlık, madde değiştirilebilen bir varlık, madde tasarlanabilen bir varlık yani ev yapmak gibi ya da silah yapmak gibi. Madde ile oynayabiliyorsunuz. Demek ki madde sonsuz değil. Madde sonradan yaratılmış olmak zorunda. Kimileri de şöyle düşündü. Hayır belki de sonsuzluk sürekli değişebilmeyi temsil ediyordur. Belki de sonsuz deyince illa böyle sürekli sabit kalacak bir şey düşünmeye gerek yoktur. Belki de madde gerçekten ezeli ve ebedidir. 2000 yıldan fazla süredir bunlar sürekli tartışılıyor işte ya yaratıldı mı yaratılmadı mı, ezeli mi değil mi sürekli bunu tartışıyorlar. Bir karara varamıyorlar. Bugün hala bu tartışma devam ediyor. Ama bugün bir takım bilimsel gerçekler veya teoriler diyelim çarpıtılıyor. Yani yanlış aktarılıyor ve insanlar kendi görüşlerini kanıtlamak için karşıdaki görüşü yanlış anlatmaya başlıyorlar. Yani iftira atıyorlar bir bakıma. Bu iftiralardan en büyüğü de Big Bang ki onu da basitçe anlatayım. Biliyorsunuz evren sürekli genişliyor ve büyük patlama denilen yani Big Bang denilen bir teori var. Bu teoriye göre eğer bu evrendeki genişlemeyi geri sardırabilirsek yani filmi geriye alırsak en başa dönersek bu genişleme daralacaktır, daralacaktır. Geçmişe gittikçe biz bunu ufacık bir noktada bulacağız. Hatta yoklukta, sıfır noktasında. Yani şu anda var olan her şey evren yaratıldığında ya da Big Bang olduğunda aslında yoklardı. Veya çok ufak bir şeyin içinde hapsolmuşlardı. Bir şekilde bunlar taşmaya, patlamaya başladı. Ve zaman geçtikçe bu yayıldı. İşte bu yayılmayla geçen milyarlarca yıl boyunca artık canlılık oluşmaya başladı. Tabi öncesinde gezegenler oluşuyor. Ve şu anda evren hala genişliyor. Kıyamete kadar da genişleyecek. Şimdi bu genişlemeyi sağlayan zaman yani geçen süre maddeyle birlikte ortaya çıktı. Madde yokken zaman da yoktu. Çünkü madde aslında zamanla ilişkili. Dolayısıyla eğer madde yoksa, zaman da yoksa demek ki hiçlik vardı. Hiçlikten varlığa geçilebildiğine göre yani zaman ve mekan ortaya çıktığına göre bu yaratılıştır. Bu da maddenin sonradan yaratılmış olduğunu kanıtlar diyorlar. Ama o iş pek öyle değil. Çünkü ya bu teoriyi tam olarak bilmiyorlar, yanlış anlamışlar ya da bilerek çarpıtıyorlar. Çünkü bugün Big Bang ve Tanrı, Big Bang ve Allah gibi kitaplar yazan insanlar var. Bunlar Big Bang'le Tanrı'yı kanıtlamaya çalışıyorlar ya da Big Bang'in materyalizmi tamamen yok ettiğini söylüyorlar. Big Bang teorisi bulununca materyalizm çökmüş, maddenin yaratılmış olduğu kanıtlanmış. Şimdi bakın gerçekten de madde ezeliği olmayabilir. Yani sonradan ortaya çıkmış olabilir, belki de değildir. Ama bunun kanıtı Big Bang olamaz. Niye? Çünkü şöyle. Zaman kavramı yani öncesi ve sonrası diyebileceğimiz şeyler zaten maddeyle ortaya çıkıyor. E, eğer Big Bang bu insanların söylediği gibi yokluksa, yokluktan sonra meydana gelen bir şeyse e, bu aynı zamanda zamansızlık olduğu anlamına geliyor. Zamanın olmadığı yerde önce sonra diyemezsiniz ki veya şu anda yaratıldı diyemezsiniz ki. Zaman zaten Big Bang başlıyor. Dolayısıyla Big Bang'den önce ne vardı diye soramazsınız bu saçma olur. Bu birdi. Bir de ikinci problem var. O da şöyle. Big Bang bize hiçlikten gelmeyi kanıtlamıyor. Big Bang sadece varlığın ne zaman ortaya çıktığını yani bizim anlayabileceğimiz şekilde bize göstermeye çalışıyor. Biz 13.7-13.8 milyar yıl veriyoruz. Kendimizce bunda bir takım testler yapıyoruz, ölçümler yapıyoruz. Ve diyoruz ki evren bu zamanda oluşmuş olabilir. Ama bu hiçlikten gelmeyi yine kanıtlamıyor. Çünkü belki de Big Bang'den önce bir şeyler vardı. Çünkü Big Bang aslında zamansızlık demek değildi. Burada zaman olmasa bile başka bir yerde yine varlık olabilir. Tek evren bu evren olmayabilir. Belki de Big Bang bambaşka bir şeydir. Gömleğin kenarlarını açtım. Sanırım mikrofona cızırtı yapıyordu. Umarım artık yapmıyordur. Şimdi izafiyet teorisi diye bir şey var biliyorsunuz. Yani uzay zaman düzlemiyle alakalı fikirlere dindik. Zaman mekan değişebiliyor. Zaman kavramını değiştirebiliyorsunuz. Hatta akış hızı bile değişebiliyor. Ki aslında bu yeni bilinen bir şey değil. Zaten bununla alakalı romanlar vardı. Hatta kutsal kitaplarda bile bununla alakalı ayetler var. İnsanlar bunu zamanda düşünmüş yani. Ama bunu kanıtlayabilmiş olduk. Şöyle artık uzayı bir boşluk olarak görmüyorsunuz. Çünkü eskiden uzay boşluktu. Öyle biliyorduk. Artık uzayı bir örtü gibi düşünüyorsunuz. Hani 4 kişi bir yerden bir örtü çekse... O örtünün üstüne bir top bıraktığınız zaman bir ağırlık yapacaktır. Hafiften böyle bir eğiklik yaratacaktır değil mi? İşte gezegenlerin de, yıldızların da, yani uzaydaki varlıkların da tıpkı bir örtü üzerinde bulunan top gibi ağırlık yaptığını gördük. En ağır olanlar, daha ağır olanlar diyelim, etrafındaki daha az ağır olanları topluyor. Çekiyorlar ve bir yörüngeyi oturtuyorlar. Yani siz şimdi büyük bir topu koyduğunuz zaman örtüyü bir misket attığınızda etrafında dönecektir. İşte buna yörünge diyoruz. Bizim dünyamız da güneşin etrafında aynen böyle dönüyor. Bazen bu madde çok ağır olursa bu gerilmeyi, örtüyü biraz esnetebiliyor. Hatta çok büyük bir yıldız patlarsa veya ileride bir kara delik oluşabilirse artık bu örtüyü tamamen yırtıyor. Örtüyü aşıyor öyle söyleyelim. Yani bildiğimiz her şeyden bağımsız bir hale geliyor. Peki böyle bir şey var mı? Evet var. Buna da karadelik diyoruz. Karadelikler bildiğiniz üzere etrafındaki her şeyi yutan girdaplar gibiler. Yani kuyu gibi aslında. Ne gelse içine giriyor. Ve giren şey formunu değiştiriyor. Yani bildiğimiz şekliyle varlık olarak kalmıyor. Örneğin ben şu anda bir karadeliğe girsem artık tamamen yok olurum yani. Diamond diye bir şey kalmaz. Bir atom parçası bile kalmaz. Çünkü ışığı bile yutuyorlar. Karadeliğe giren şey tekilliğe karışır, hiçliğe karışır, başka bir forma girer. Bu birinci teoridir. İkinci teori ise kara deliğe giren şey başka bir yerden fırlar. Yani solucan deliği gibi. Önce solucan deliğini onu da anlatayım ondan sonra devam edeyim. Şimdi yıldızlar arası filmini izleyenler az çok biliyordur. Solucan deliği dediğimiz şey böyle bir çekim gücünü kullanarak yani örtüyü yırtmayı sağlayarak aradaki mekan kavramını aşmaktır. Örneğin ben şu anda buradan yok olup şurada ortaya çıkarım. Işınlanmış olurum yani bir bakıma. Hani buradan Ankara'ya kadar yürümek yerine direkt Ankara'da var olabilirim. Bunu yapmak için de aradaki zamanı ve mekanı aşmam lazım. Böyle bir yol bulduğunuz zaman da buna solucan deliği, tavşan deliği, farklı isimler veriliyor. Böyle kendinizi oradan oraya atmış oluyorsunuz. Farkındaysanız bir şeyin buradan ışınlanması, burada olan şeyin tamamen yok olması demek ve gittiği yerde yoktan var olması demek. İşte eğer kara delikler böyle etrafındaki her şeyi yutuyorlarsa, sürekli varlığı çekiyorlarsa, bunun tam tersi kara deliğin çıkış yeri olan belki de beyaz delik diye bir şey vardır. Yani varlığın yutulduğu değil, fırlatıldığı bir şey vardır. Bu durumda varlık sıfır noktasına çekilmiş, yani hiçliğe getirilmiş ve hiçlikten fırlatılmış olur. E buna da Big Bang diyorsunuz zaten. Şimdi bu iki türlüsü de aslında maddeyle alakalı bir takım fikirler veriyor. Niye? Diyelim ki kara delik bizim anladığımız kadarıyla tekilliğe giden bir yer. Yani hadi ışınlanma falan yok, aldığı şeyi hakikaten yok ediyor, hiçliğe sokuyor veya formunu tamamen değiştiriyor. Bu durumda Var olan şey yokluğa gidebilir demek oluyor bu ki antik Yunan felsefesinde ve zaten mantıksal olarak da var olan şey ya vardır ya yoktur. Varlık hiçliğe gidemez hiçlikten de varlığın gelmemesi lazım. Eğer siz böyle kara delikle varlığı hiçliğe götürebiliyorsanız hiçlikten de varlık gelebilir anlamına gelir bu ve bu durumda da Big Bang'in bir anlamı kalmaz. Eğer varlık bu tavşan deliği solucan deliği hesabıyla buradan girip buradan fırlayabiliyorsa bu durumda yine hiçlikten fırlamış olur ve yine Big Bang'in bir anlamı kalmaz. Yani aslında madde sadece form değiştiriyor olur. Madde hiçliğe karışmaz, hiçlikten gelmez. Maddenin başlangıcı yoktur, madde yaratılmış değildir. Madde aslında ezeli ve ebedi olur. Çünkü madde hep var olur. Sadece farklı bir şekilde formunu koruyordur ve sürekli değişiyordur. Ki Antik Yunan zaten buna nous demişti. Yani sürekli değişen madde demişti. Bunu değiştiren nedir peki diye sormuştu. Buna bir akıl yaratmıştı. Yani aslında gördüğünüz üzere Bilimde ne kadar gelişsek de felsefede hep aynı kalıyoruz. Çünkü felsefe ve din olarak işin içine Tanrı'yı kattığınız zaman pek bir gelişme kat edemiyorsunuz. Çünkü bir veri elde edemiyorsunuz. Biz soyut olan Tanrı'ya yani hakkında hiçbir şey bilmediğimiz varlığı etrafımızdaki somutlarla gitmeye çalışıyoruz. Ve bu da nasıl desem yani bacaklarınız olmadan zıplamaya çalışmaya benziyor. Ayrıca şöyle bir şey de var. Şimdi madem ki Big Bang bir şeyin patlaması veya bir yerden fırlaması ve genişlemesini konu alıyor. E bir yerden sonra bu genişleme duracak. Evren soğuyacak. Hatta belki içine çökmeye başlayacak. Bu genişleyen şey gerçekten de filmin geriye sarılması gibi çökmeye başlayacak. Çökünce ne olacak? Big Crunch. Yani büyük çöküş. E bu durumda çökünce bu enerji yine bir yerde depolanmış olacak. Yine patlama ihtiyacı hissedecek. Bu durumda evren sürekli genişleyecek, çökecek, genişleyecek, çökecek. E bu durumda da hakikaten başlangıcın, varlığın hiçbir anlamı kalmayacak. Gördüğünüz üzere hani kozmolojide birçok teori var bununla alakalı. Ve bunların hiçbiri de böyle varlığın sonradan biri tarafından yaratıldığını kanıtlamıyor. Şimdi bu bir teori diyeceksiniz. Haklısınız. Evet bu bir teori. Hala bunun tamamlanması lazım. Farklı fikirler var. Ama şunu anlamak lazım. Eğer bu bir teori ise madem, madem bu bir şeyi kanıtlamıyorsa, yani materyalizmin iddiasını güçlendirmiyorsa, aynı şekilde... Teizmin de iddiasını güçlendirmez. Yani madde sonradan yaratılmıştır iddiasını da güçlendirmez. Bu durumda niye bunu kullanıyorsunuz? Çünkü yanlış öğreniyorsunuz. Yanlış öğretiyorlar. Özellikle bununla alakalı kitaplar yazıyorlar ve insanların böyle bilmesini istiyorlar. Hatta yanılmışım Tanrı varmış diye kitap yazan bir iki tane insanı örnek gösteriyorlar. Ve diyorlar ki bakın bilim adamları Big Bang'ten sonra iman etti, Tanrı'yı buldu. Halbuki onların 20 katı kadar da dinden çıkan var. Ama onları kimse görmüyor. Görmek istemiyor. Ya var ya hastayım. Sesim zor çıkıyor. Buna rağmen oturmuşum. Bir saattir bunu anlatıyorum. Daha da anlatacak tonla şeyim var. Artık anlayın nasıl bir bilgi kirliliği var ki ben oturup burada bu halde video çekmeye çalışıyorum. Umarım bir işe yarar. Hadi bakalım. Daha birçok şeyden bahsedeceğiz. Daha resim ve ressam örneğine gelmedik bile. Şimdi bütün bu anlattığım şeyleri duyduğunuzda eğer inançlı bir insansanız muhtemelen aklınıza şöyle bir şey gelmiştir. Tamam. Diyelim ki kara delik böyle süpürge gibi her şeyi çekiyor, beyaz delikte de fırlatıyor. Yani varlık hiçliğe gidebiliyor, hiçlikten gelebiliyor, madde ezeli veya ebedi olabiliyor, fark etmiyor. Peki bunu kim yapıyor? Hiçliği varlığa çevirmeye karar veren ne? Veya bu şekilde bunları tasarlayan ne? Maddeyi yöneten bir şey var mı? Madde ezeli olsa bile onda bir irade veya onu yöneten birisi var mı? Özetle ilk etki edici neden dediğimiz şeye geliyorsunuz ki zaten bu sizi inançta yapan şey. Ne görürseniz görün arkasında mutlaka bir etki, bir parmak görmeniz gerekiyor. Madde ezeliği olsa bile ne fark eder? Yani maddenin sonsuzluğu hiçbir şeyi kanıtlamaz çünkü madde yönetiliyor olabilir. Tanrı her türlü var olabilir çünkü Tanrı'yı bir varlık olarak değil bir amaç olarak görüyorsunuz. Yani Tanrı'yı nedenlerde değil niçinlerde görmeye çalışıyorsunuz? Ki zaten Tanrı'yı göreceksek de böyle görmek lazım. Tanrı ne amaçla, niçin gibi soruların cevabını vermeye çalışır. Din zaten bu yüzden vardır. Nedenlerin cevabını bilimle almanız lazım. E bilime de Tanrı'yı katmamanız lazım. Yani sizi inanmaya götüren şey aslında varlık nasıl oluştu, Big Bang nasıl patladı değil, niye patladı, ne amaçla patladı gibi sorular olacak. Yani varlığın arkasında bir plan, bir kader, bir şey görmeniz lazım. Bunu gördüğünüz zaman da Tanrı'yı konuşmak gerekiyor. Peki bu varlık neye benzer? Bu varlık niye yapmıştır? Ne amaçla yapmıştır? Hadi yapmıştır da beklentisi nedir yani? Bizi bu niye ilgilendiriyor? Bunları konuşmaya başlıyorsunuz. Ve bu durumda da tabii ki inanmak için etrafınızdan örnekler bulmak lazım. Sonuçta eğer Tanrı yarattıysa, biz yaratılmışsak, yaratılmış olduğumuzu nasıl bileceğiz? Etrafımızdakilere bakacağız. Bu herhalde yaratılmış olmalı diyeceğiz. Mesela bir karalama gördüğünüzde, bu özellikle çizilmiştir, bir amaçla oraya bir şey yapılmıştır demiyorsunuz. Ama direkt olarak bir resim gördüğünüz zaman Hı, burada bir emek var, hayal gücü var, sanat var. Bunun gibi şeyler düşünüyorsunuz. Veya başta verdiğim örnek gibi. Telefon gördüğünüzde telefonun icat edilmiş bir şey olduğunu biliyorsunuz. Telefon yani doğal ortamda kendi kendine oluşmadı. Onda bir tasarım var. Çünkü onun bir amacı var. Aramaya yarıyor, bir işe yarıyor. Bu işlevsellikte aslında Tanrı'yı arıyorsunuz ki Felsefeye Giriş ve Bilimin Doğuşu videosunda 1 saat 20 dakika bununla alakalı tonlu örnek vermiştim. Yine vermeyeyim ben konumdan devam edeyim. Şimdi özellikle bizde bu niçinleri veya arkadaki Tanrı'yı görmeye iten davranışları bir anlamak lazım. Örneğin tabloya baktığınızda niye bir anlam vermeye çalışıyorsunuz? Eğer orada bir karalama olsaydı adam her darbeyi böyle planlamış özellikle karalama çizmeye çalışmış demezdiniz. Elini kolunu sallamış yapmış derdiniz. Ama eğer tabloya baktığınızda bir kedi görürseniz, kedinin de ne olduğunu biliyorsanız ha adam kedi çizmeye çalışmış derdiniz ve ne kadar güzel çizmiş, iyi mi çizmiş, kötü mü çizmiş bunu görmeye çalışırdınız ama orada kedi çizmenin planlanmış olduğunu anlardınız. Ha belki yedi başlı yılanlar, ejderhalar, kanatlı atlar falan da çizmiş olabilir. Sonuçta tasavvur edebildiği bir şeyi ortaya koymuştur ve onun rastgele çizilmiş bir şey olmadığını anlarsınız. Burada önem... Hayal edebiliyor olmanızda ve anlayabiliyor olmanızda. Şimdi öncelikle sizde resmi görmeye iten etken nedir? Stoğacı bir mantıktır. Şimdi stoğacılar şöyle söylerler. Bir amaçla tasarlanmış bir şey kendi kendine olan bir şeyden daha güzeldir. Yani kendi kendine kalemin düşüp bir şeyler çizmesi, karalaması ayrı. Özellikle onu birinin kullanması ayrı. E bilebildiğimiz kadarıyla evren en güzel şey. Öyleyse evren tasarlanmış olmalı. Bu mantıkla bakıyorsunuz ve Karalanmış mı yoksa çizilmiş mi anlamaya çalışıyorsunuz ama sizde evrenin tasarlanmış olduğuna dair bir alaka yaratacak, bir ilgi yaratacak şey nedir? Niye böyle düşünmeye meyillisiniz? Bir takım kusurlar ve eksiklikler yüzünden. Örneğin karalamanın ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü karalama olmayan bir şeyler var. Veya Daha basit söyleyeyim hadi. Bir resmin resim olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Çünkü resim olmayan şeyleri biliyorsunuz. Böyle olmayanı gördüğünüz zaman ha diyorsunuz bak bu resim bu çizilmiş güzel bir şey bu da karalama. Yani saçma sapan bir şey. Aralarındaki ayrımlara bakıyorsunuz ve kendi verdiğiniz anlam kadar bir şeyler anlamaya çalışıyorsunuz. Siz ne idrak ediyorsanız gördüğünüz şey o kadar güzel veya kötü oluyor. Hadi bir örnek daha vereyim. Mesela arkamdaki kitaplara bakın. Bir sürü kitap var. Bazıları Birbirine uymuyor, bazıları da uyuyor. Mesela şurada Hasan Ali Yücel klasikleri var. Renkleri aynı, boyutları aynı. Yani baktığınızda bir simetri var. Bunların özellikle yan yana koyulduğunu biliyorsunuz. Çünkü hani onlar birbirine benziyor diye dizmişim, bu açık bir şey. Diğerleri biraz daha keyfi koyulmuş. Yani benzeyenler yine benzeyenlerle beraber. Şimdi siz bu Ali Yücel klasiklerine baktığınız zaman benim özellikle koyduğumu anlayabiliyorsunuz. Farklı bir yere koysaydım, dağıtsaydım bir orada bir burada olsaydı adam rastgele koymuş işte diye düşünecektiniz. Ama şu anda özellikle koyduğumu biliyorsunuz. İşte bu bilinç, bu aradaki simetri, göze uygun gelmesi, size hitap etmesi, bir şeyler anlıyor olmanız, yorum yapıyor olmanız yalan söylemenize de sebep veriyor aslında. Hadi gömleği de çıkardım. İyice rahatlayayım artık. Zaten ses de gitti. Hastalığın dibine vurayım anasını satayım. Şimdi özetle, amma çok özet yaptım. Arkamdaki kitapların düzenlenmiş olup olmadığına nasıl karar verecektiniz? Düzenlenmemiş olanın ne olduğunu bileceksiniz ki aralarında bir ayrım yapacaksınız. Bu aynı şey evren için geçerli değil ama. Maalesef değil çünkü biz evrende düzen olduğunu iddia ediyoruz ama düzensiz bir evren bilmiyoruz. Yani önümüzde iki tane evren yok birisi güzel diğeri kötü değil. Aralarında kıyas yapmıyoruz ki burası kesinlikle tasarlanmıştır diyelim. Yani şu anda bazı rakamlar verilmesi atıyorum şu kadar ihtimalle şu olabilirdi. Bu olmasaydı evren olmayacaktı veya ne bileyim işte Planck ölçeğidir, tanrı parçacığıdır, karanlık madde, antimadde, madde çatışmasıdır birçok örnek veriliyor ve diyoruz ki şunlar olmasaydı varlık meydana gelemeyecekti, şunlar olmasaydı evren var olmayacaktı veya şu durum biraz daha farklı olsaydı biz meydana gelemeyecektik. Çok çok çok düşük bir ihtimalmiş ama bu Başarılı olmuş ve biz meydana gelebilmişiz. Dolayısıyla birisi burada aslında ince bir ayar yapmış. Hassas ayar argümanı yani. Ama işte bunu söylemek için elinizde bir kanıt yok. Çünkü siz zaten var olana bakarak bir yorum yapıyorsunuz. Biz şu an varlığı biliyoruz. E yoklukla alakalı nasıl konuşabiliriz? Siz yokluğu biliyor musunuz da yokluk nedir bununla alakalı bir yorumda bulunacaksınız? Gerçi bu ülkede herkes yokluğu az çok biliyor ama ben ondan bahsetmiyorum. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Demek istediğim şey bildiğimiz tek evren bu evren zaten ve başka bir evren bilmediğimiz için de hangisi tasarlanmış, hangisi tasarlanmamış veya tasarlanmamış bir evren neye benzerdi bunları bilmiyoruz. Hatta biz şu anda bir resim gördüğümüzü iddia ediyoruz. Halbuki bu bir karalama olabilir. Bundan da emin olamayız. Dolayısıyla kesin olarak bak bu bir resimdir, bunun da bir ressamı vardır diyemezsiniz zaten dediğiniz anda kendi topuğunuza sıkmış oluyorsunuz. Ha, farkında bile değilsiniz. Orası ayrı. Video bitene kadar farkında olacağınızı umuyorum. Niye çeliştiğinizi şöyle tekrardan bir belirteyim. Aslında siz ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyle alakalı tanımlamalar yapmaya çalışıyorsunuz. Ve kendinizce ona anlamlar yüklüyorsunuz. Bu şey gibi. Yani bir kartalın özelliklerini fareye vermeye çalışıp fareden kartallık yapmasını beklemek gibi bir şey. Biz şu anda bu evren fare mi kartal mı nereden biliyoruz da bu evren faredir kartaldır diyoruz. Diyemeyiz. Dediğimiz anda yalan söylemiş oluruz. Yalan söylemeye başlayınca hele bir de buna inanınca kendi kendimizi kandırmış oluruz. Hadi kendimizi kandırsak problem yok. Diğer insanları da kandırmaya başlayınca iyice kötü oluyor. Yani beni konuşturmayın burada o kadar şimdi. Şimdi içinizden şunun geçtiğini duyuyor gibiyim biraz. Ya abici illa tasarlanmamış bir şey görmene gerek yok. Baksana işte ağaçlar, böcekler, kuşlar veya yediğin meyveler. Dünya ne kadar güzel. Yani yaşıyorsun ve şu anda bunları sorgulayabiliyorsun. Sana bu zekayı artık kaç ay kuyun varsa bunu veren şeye nasıl iman etmiyorsun ki? Senden daha üstün bir zekayı kabul etmiyor musun yoksa? Arkadaşlar tekrardan basitçe anlatayım. Şöyle söyleyeyim. Şu anda bu evrenin veya bu dünyanın canlılığı oluşturabilmiş olması, varlığın evrimleşebilmiş olması, benim doğabilmiş olmam veya bir mucize ne diyorsanız artık. Bunlar yine de bir şey kanıtlamıyor. Niye kanıtlamıyor? Çünkü zaten biz bu şekilde tasarlanmış bir evrendeyiz. Başka türlüsünü bilmiyoruz ve bunun en mutlak, en doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Belki de hatalı bir evrendeyiz, nereden bileceğiz? Yani şu muhabbetler var ya hani işte şu hassas ayar olmasaydı veya dünya daha uzakta olsaydı canlılık meydana gelemeyecekti. Farklı bir yörüngeye otursaydı dünyada yaşam oluşamayacaktı. Oluşabildi çünkü birisi onu oraya özellikle koydu. Hayır yine var olurdu. Ha belki biz olmazdık ama başka şeyler yine olurdu ya da başka bir galakside başka bir evrende bunun olmadığını nereden biliyoruz? Buradaki hata nerede anlamanızı sağlayayım? Şöyle bu insan sadece primattan evrimleşebilir demek gibi bir şey. İyi de insan zaten primattan evrimleşti. Dolayısıyla zaten primattan gelen şeye biz insan diyoruz. Eğer başka bir varlıktan atıyorum kedilerden evrimleşseydik kendimize belki de insan demeyecektik ne bileyim. Mankind yerine catkind falan diyecektik herhalde başka bir adı olacaktı primattan gelen şeye insan diyorsunuz dolayısıyla zaten insanın başka bir şeyden gelme şansı yok ya da ne bileyim şu bardağa bardak diyorsunuz bu zaten bardak bardağın başka bir şey olma ihtimali yok herhalde anlaşılır olmuştur bakın biz kartaldan evrimleşmedik ama bu kartalın evrimleşemeyeceği anlamına gelmiyor bize evrimleşmez yani bizim gibi bir şeye dönüşmez. Başka bir varlık olur. Ki evrim teorisi de zaten öyle türlerin arasında bir geçiş değil. Aslında o da başka bir konu. O da yanlış biliniyor. Muhtemelen ona da bir video yaparım. Ama şunları bir anlamak lazım. Bunların temel problemleri yanlış bilgi yüzünden ya da yanlış anlamak yüzünden. Resim ve ressam olayı da yanlış anlaşılanlardan bir tanesi. Anlatmaya çalışıyoruz işte. Daha bir bu kadar daha konuşacağım şeyler var. Şöyle söyleyeyim. Bir cep telefonunun okula gidip matematik dersinden 5 alması gibi bir şey bu. Cep telefonunun görevi sınava girmek, okula gitmek, beslenme çantası hazırlamak falan değildir yani. Yanlış bir görev atfediyorsunuz ve yanlış anlıyorsunuz. Örneğin işte şu olmasaydı evren var olamayacaktı demek bir mucize değildir. Çünkü evren zaten böyle var olmuştur. Biz başka türlü bir varoluş bilmiyoruz. Varsa da o zaman bunu bilmeyecektik. Mesela evrendeki fizik yasaları farklı olsaydı, Başka türlü bir evren oluşacaktı. Bu olmayacaktı. Başka türlü bir evren olacaktı. O zaman biz yine bir şekilde var olsaydık da diyecektik ki işte bak şu olmasaydı olamayacaktık. Başka türlü bir evren var olamaz. Bu bir mucizedir. Anlıyor musunuz aradaki problemi? Ayrıca şunu da söylemek lazım. Yani Tanrı sonsuz kudretli bir varlık. Eğer şu şu olmasaydı canlılık oluşamayacaktı demek Tanrı'yı kısıtlandırmak olur. Çünkü Tanrı istediği her şekilde varlığı yapar. Varlığı canlılık haline getirir. Tanrı başka bir yasa koyar, başka bir fizik kuralıyla başka bir evren tasarlar ve ona uygun bir şekilde yine insanlığı yaratır. Bu ona kalmış bir şey. Ama anlamanız gereken şey şu. Eğer Tanrı öyle bir evren yaratsa, başka türlü bir evrende başka türlü bir insan ırkı doğrultusa bile e bu durumda o insanlar da yine o evreni tek mutlak evren sanacaklardı. Tek ihtimali o gibi göreceklerdi. Burada keramet aslında evrende değil, Oraya bakışınızda yani amma çok örnek verdim ya. Şimdi elinizde bardak var ya bardağa su döktüğünüzde su bardağın şeklini alacaktır değil mi? Yani normalde suyun yapısı böyle. Aa suya bak bardağın şeklini aldı demek ki su özellikle bardağın şeklini alsın diye yaratıldı demek saçmalamaktır. Yani suyu döktüğünüzde bardağın içine veya başka bir şeyin içine o şekli almasa zaten problem olur. Sonuçta bunun da kendince kuralları var, yasaları var. Dolayısıyla resmin ressamı vardır derken de zaten ressama ihtiyaç duyan bir örnek üzerinden bunu veriyorsunuz. Sonuçta ressamı olmayan bir resim yok. Öyle bir resim görmedik yani. İlla ki birisi tasarlıyor. Tasarlandığını bildiğiniz, emin olduğunuz bir şeyden bilmediğiniz bir şeye örnek gösteriyorsunuz. E bu durumda paradoksa sokmuş oluyorsunuz. Hatta mantıksız bir önermede bulunmuş oluyorsunuz ama farkında değilsiniz. Neyse, düzenli evren ve düzensiz evren arasındaki ayrımları yapmak ve buna göre karara varmak konusunda herhalde yeterince aydınlatmışımdır. Şimdi evrenin tasarlanış şeklinden biraz bahsedelim. Hadi diyelim ki evren tasarlandı, nasıl tasarlandı bunu da bir görmek lazım. Çünkü evren sürekli değişiyor. Yani Big Bang'deki varlık farklıydı, ilk 1. milyardaki yıldaki durum farklıydı. Yanlış bir cümle mi kurdum, neyse. İşte 5 milyar yıl önceki evren farklıydı, şimdiki evren farklı. Yani aslında varlık da sürekli değişiyor. Gaz bulutları gezegenlere dönüşüyorlar vesaire Veya varlık da sürekli evrimleşiyor. Primatlar insanlara değişiyor. Ya da biz doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz. Bu esnada sadece bedenimiz değişmiyor, fikirlerimiz de değişiyor. Yani varlık sürekli değişiyor. Tekamül ediyor dersiniz. Uyum sağlıyor dersiniz. Ne diyorsanız deyin orası çok fazla beni ilgilendirmiyor. Ama sonuçta varlık sürekli değişim içinde veya gelişim içinde. Şimdi bu durumda Tanrı'nın evreni tasarlaması iki türlü olabilir. Bir, Tanrı böyle domino taşlarını arka arkaya dizmiştir. İlk taşı devirmiştir, çıkacak resim zaten bellidir. Yani Big Bang'i o başlatmıştır. Ama sonrasında zaten Tanrı'nın tasarlamış olduğu resim çıkmaya başlar. Taşlar dökülür ve bir profil ortaya çıkar. Tanrı artık bunu etki etmek zorunda kalmaz. Tanrı zaten ilk taşı devirdikten sonra her şey olacağına varır. Bu da determinizm oluyor. Yani belirlenebilircilik ilkesi. Mesela biz şu anda güneşin 5 milyar yıl sonra patlayacağını bilebiliyoruz. Kendimizce bir fikir ortaya koyabiliyoruz. Yani maddeye bakıp onun kaderini az çok öğrenebiliyoruz ki zaten elektronik cihazlarımız da, yani şu an kullandığımız bütün aletlerde bu doğru hesaplamalar sayesinde çalışıyorlar. Bu birincisiydi. Bu durumda aslında kıyamete kadar olacak olan her şey tasarlanmış olur. Bir kader oluşturulmuş olur. Ama bu durumda da özgür irade çöker. Çünkü insan karar veren, ayrımlar yapan, farklı yollara giden bir varlık. Eğer insanın da yapacağı her şey tasarlanmışsa bu durumda zaten kaderin, imtihanın hiçbir anlamı kalmaz. Hatta bizim varlığımızın da bir anlamı kalmaz. Benim şu anda konuşacağım bütün bu şeyler, anlattığım her şey daha öncesinden zaten yazılmıştır. Ben bana verilen bir rolü bir yerine getiriyorumdur. Yani film zaten belli, biz sadece oynuyoruz. Ha, derseniz ki hayır, maddenin kaderi belli ama insanın değil. İnsanda işte farklı bir irade var. Bu durumda paradoksa giriyorsunuz. Her türlü tasarım delili aslında burada çökmüş oluyor. İkisinden birini seçmeniz lazım. Diğer yöntem şöyle. Tanrı taşları dizmiştir. Taşlar sürekli paralel taşlara doğru gidiyordur. Verilen her karara göre farklı bir yön vardır. Tanrı ilk taşı devirmiyordur. Tanrı her taşı özel özel deviriyordur. Yani Tanrı an be an aktiftir. Olan her şeyden haberi vardır ve olan her şeyde de etkisi vardır. Ki bunu şu anda nurcular söylüyor. Hani artık böyle Risale okuyanlar, din savunanlar falan yapıyor. Bu durumda Tanrı her şeyde etkin. Mesela şu anda kalbiniz atıyor, farkında değilsiniz, kontrol etmiyorsunuz. Kalbinizin atmasını Tanrı sağlıyor. Şu anda bir yaprağın düşmesini Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı sağlıyor şarkıda olduğu gibi. Ya da şu anda haberiniz olmayan birçok organ var çalışıyorlar. Hissetmiyorsunuz. Bunların her birinin çalışabilmesini sağlayan şey Tanrı. An be an etkin ve Tanrı şu anda elini çekse anında öleceksiniz. Kalbiniz duracak. Yani Tanrı öyle Big Bang'i yarattı. Her şeyi tasarladı. Hassas bir ayarla bıraktı gitti yok. Çünkü hassas bir ayar varsa, bir plan varsa tekrardan kontrol etmeye gerek kalmaz. Yaptığınız şeyin ne olacağını biliyorsunuzdur. Ki her şeyi bilen bir varlıksınız. Ama bu şekilde olursa. Tanrı her an bizim seçim yapmamıza izin verir, bizim kaderimizi, girebileceğimiz yolları bizim önümüze sermiş olur. Farklı farklı yöntemler var. Bu durumda da aslında hassas ayar argümanı yine çöker. Yine burada bu tasarım delili kalmaz çünkü tasarım an be an değişiyordur. Bu durumda Big Bang esnasında veya antimadde ile madde arasında bir denge sağlanmamıştır. Tanrı sürekli bunu değiştiriyordur zaten. Şu an bize denge gibi görünen şey yarın farklı olabilir. Anlamadıysanız şöyle söyleyeyim. Siz bir resim gördüğünüzü zannediyordunuz. Bir resme bakıp bak bunu birisi çizmiş diyordunuz. Halbuki o resim her an çiziliyor. Resim tamamlanmadı ki nereden biliyorsunuz neye benzediğini veya çizildiğini. Belki de şu an sadece bir çizik var. Bir karalama var henüz bir şey oluşmadı. Bu durumda bunun resim olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki de çok daha iyiye gidebilir. Yani eskiden Tezekten ev yapıyorduk. Şu anda gökdelenler yapıyoruz. Yüzyıl önceki telefon nasıldı? Şu anki nasıl? Sürekli daha iyiye doğru gidebiliyoruz. Demek ki evrende eğer Tanrı sürekli aktifse daha iyiye doğru gidecek. Öyleyse bu resim daha çizilmeye çok yeni başlandı. Daha bir sembol ortaya çıkmadı. Nereden biliyorsunuz? Neyin ne olduğunu? Bu durumda yine tasarım argümanı kendi kendini bitirmiş olur. Arkadaşlar siz karalama ile resmin arasındaki farkı nasıl yapıyordunuz? Anlamıyla size hitap etmesiyle, baktığınızda bir şey görmenizle Dolayısıyla şu an yaptığınız Yani şu anda evrene bakıp da hala bir tasarım var, bir resim var demeniz Ufacık bir çizeye bakıp Vay ben burada bir şeyler görüyorum ha, baksana bak burada bir şeyler var demek gibi Hani küçük bir çocuğa mürekkep lekesi gösterirsiniz hemen oradan bir şeyler çıkarmaya çalışır Siz de onu yapıyorsunuz şu anda Bakın burada sanattan bahsetmiyorum yani her bakanın farklı bir şey görmesinden bahsetmiyorum Burada İnsanın özellikle bir şeyi tasarlaması ya da öyle görmesinden bahsediyorum. Kitaplık niye düzgün, niye simetrik? Çünkü bir insan yaptı. Ben öyle olması için yaptım ve öyle görünmesi için yaptım. Siz de öyle görüyorsunuz. Siz de bir insan olduğunuz için benimle aynı düşünüyorsunuz. Ama bir köpek görse, bir kedi görse buraya baktığında kitaplar düzgün mü, dizilmiş mi, uygun mu? Bakmayacaktır, aklına bile gelmeyecektir. Hadi köpeğe bilinç verin, sorgulayabilme özelliği verin. Yine de kitaplara baktığında adam özellikle diziyor ya güzel olmuş demeyecektir. En fazla bu yeniyor mu ne işe yarıyor diyecektir. Ya da o kadar kitabı okuyup ne yapacaksın bir tane kitap bize yeter diyecektir. Havlayacaktır. Kitaplığı ben dizdiğim ve ben öyle bir tasarım yaptığım için size bu tasarım gibi görünüyor. Çünkü ona anlamı veren benim ve ondan bir anlam çıkaran da yine sizsiniz. Yani insandan insana gidiyor. E evrene bakınca Allah'ı görmek istiyorsanız Allah insan mı? Ya da siz Allah mısınız da kendinize göre bir şeyler anlıyorsunuz. Biz de evrene baktığımızda o köpekler gibiyiz. Ne gördüğümüzü bilmiyoruz. Bir şeyler görmeye çalışıyoruz. Bir şey görmeye ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü biz tasarlanmış şeylerin ne olduğunu biliyoruz. Kendimiz bir şeyler yapıyoruz. Evrende tasarlanmamıştır demeye içimiz el vermiyor. Çünkü bilemediğimiz tonla şey var. Ya şimdi şunu söylemeyin. Sıkıyorsa bir sivrisinek yapın. Bütün bilim adamları toplansa bir tane karınca yaratamaz. Yarattıkları zaman iman etmeyi bırakacak mısın? Şu anda biz bir hayvan klonladığımızda veya sıfırdan bir şey yarattığımızda diyelim. İmanın bozulacak mı? Yok. O zaman niye bunlarda uzatıyorsun? Çünkü kendi kendini kandırmayı seviyorsun. Anlamı gördüğümüz şeylere biz veriyoruz ve ne kadar anlayabiliyorsak o kadar doğru olduğunu savunuyoruz. İyi de biz mutlak anlamı verebiliyor muyuz? Yani biz ne bileyim mükemmel görmüyoruz, mükemmel duymuyoruz, bütün boyutları görmüyoruz. Biz varlığı tam haliyle idrak edemiyoruz ki... Hakikat probleminde bundan bahsetmiştim bir saatlik video. Dolayısıyla biz zaten mutlak merci değiliz ki. Biz neyin ne için yapıldığını bilelim ya da tasarlanıp tasarlanmadığını anlayabilelim. Dolayısıyla tek yaratılan da biz olmayabiliriz. Belki bizden daha üstün bir güç vardır. Daha üstün varlıklar vardır. Uzaylı varlıklar. Onlar başka bir şey görüyorlardır. Yani bizim mutlak, tek bakan, tek anlayan, resmi tek gören varlık olmamız lazım ki kendimize göre bir şeyler söyleyelim. Ama ortada bir resim var mı onu bile bilmiyoruz. Neyse çok uzatmayayım zaten benzer şeyleri anlatıyor gibi oldu. Şundan da bahsedeyim. Tekrardan hatırlatmış olalım. Mesela ben bir kağıdı alıp da üstüne diamond yazdığımda özellikle diamond yazıyorum. Niye? Çünkü diamond'a baktığınızda anlayacak bir şey var. Ama okuma yazma bilmiyor olsaydınız kağıda baktığınızda hiçbir şey anlamayacaktınız. Ne yazıyor burada yani? Hiçbir şey hitap etmeyecekti. Veya kanji alfabesiyle yazsaydım hiçbir şey anlamayacaktınız. E anlamadığınız için de aslında işlevini Manasını çözemeyecektiniz. Benim burada vermeye çalıştığım amaç size ulaşmayacaktı. Şöyle düşünün. Okuma yazma bilmeyen birisi veya kör birisi sadece bir kağıda baktığı zaman ki körse bakamaz. Bu kitapta şu yazmıyor. Bu kağıtta bu yazmıyor diyebilir mi? Kardeşim sen okuma yazma bilmiyorsun. Ne yazdığını nereden biliyorsun? Ben Diamond yazdığım zaman zaten size bir anlamı vermeye çalışıyorum ve ne anlayacağınızı da biliyorum. Onu harekete geçirmeye çalışıyorum. Bu yüzden ben Diamond'ı yazdığımda size hitap ediyor. Random bir şeyler yapsaydım böyle 50 tane tuşa bassaydım bir şey anlamayacaktınız. Hatta güldüğümü zannedecektiniz. Dolayısıyla farklı bir şey anlayacaktınız. Ve anlam kayacaktı, değişecekti. E biz baktığımızda peki okuyabiliyor muyuz? Evrende ne yazdığını çözebilecek kadar mutlak mıyız veya biliyor muyuz yani? Hayır. Sadece anlamaya çalışıyoruz, yorum yapıyoruz. Şöyle yazıyor olabilir demeye çalışıyoruz. Evreni anlamak için de bir takım araçlarımız var. Bilimi kullanıyoruz mesela. Nasıl oldulara bakıyoruz. Mesela tablo olduğunu varsayalım. Bir resim var. Bilim şunu söylüyor. Bunda şu renkler kullanılmış. Şu kadar yoğunlukta şöyle bir eser ortaya çıkarılmaya çalışılmış. Atıyorum 10 gram kadar boya kullanılmış. Kağıdın rengi bu. Bilmem neyin rengi şu. Yani teknik özellikleri veriyor bilim. Gördüğü şeyi söylüyor. Ama resmi kim çizdi, niye çizdi, resim ne vermeye çalışıyor, ne anlatıyor. Bunun hitap ettiği bölge... Akıldaki felsefe yapmaya yarayan sorgulama güdüsü. Yani bizi insan yapan şey, sorgulayabilme özelliğimiz. Ki bu sorgulama, bu felsefe zamanla dinlere dönüştü zaten ve herkes resme baktığında ne görüyorsa onu mutlak gerçek zannetti. Benim gördüğüm bu çünkü bunu söylüyor. Siz yanlış görüyorsunuz. Yani benim gördüğüm gibi görmüyorsanız yanlış bakıyorsunuz. Zaten bu yüzden bütün dinler diğer dinlerin eksik olduğunu, sahte olduğunu veya değiştirildiğini iddia ediyorlar. Çünkü hepsi bir resme bakıyor ve farklı bir şeyler söylüyorlar. Ama baktıkları şeyin resim olup olmadığı bile tam olarak belli değil. Çünkü siz eğer felsefeyle veya dinle bakarsanız niçinleri görmeye çalışıyordunuz? Nedenleri değil, kullanılan boyaları değil. Oradaki manayı, amacı görmeye çalışıyordunuz. Ve herkes farklı bir amaç aldığı için de işler değişiyordu. Şimdi örnek istiyorsanız tarihe bakın. 5000 yıl önceki dinlerle şimdiki dinler aynı mı? Veya 5000 yıl önceki ahlakla şimdiki ahlak aynı mı? Veya Türkiye'deki durumla Avrupa aynı mı? İnsanlar sürekli değişiyorlar. Hukuk, yargılar, dinler, felsefeler, ahlak kavramları bile, gerçeklik bile her şey sürekli değişiyor ve 5000 yıl önce çok normal karşılanan bir şeye şu anda ayıplayarak bakabiliyoruz. Veya 5000 yıl önce bizi mutlak gerçek zannettiğimiz şeylere şu anda zırvalık diyebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim resim diye gördüğümüz şey de ileride belki de bize karalama gibi görünecek. Belki de yeterince bilmediğiniz için resim görmek istiyorsunuz. Karşınızda bir karalama var ve birisi burada bir karalama var diyor. Diğeri ise yok ya bence sanatçı bir şeyleri söylemeye çalışmış. Bize bir mesaj vermeye çalışmış diyor. Bilemeyiz. Belki gerçekten resim var. Biz baktığımızda karalama gibi görüyoruz. Yine bilemeyiz. İkisi de mümkün. Çok da uzatmaya gerek yok aslında. Burada olay bakış açısına bakıyor. Resim görmek isteyen resim görüyor. Karalama görmek isteyen karalama görüyor. Kimisi bir şey görmek istemiyor. Kimisi bakıyor hakikaten bir şey görmüyor. Ki bence zaten resim diye bir şey yok. Çünkü resimde bir niyet vardı hatırlıyorsanız. Şöyle düşünün eğer bir kedi görseydik herkes kedinin ne olduğunu bilirdi. Yani burada kedi var yerine burada bir at var demezdi kimse. Kedi üzerinde şu anda tartışmıyoruz. Ama ortalıkta görülebilecek bir şey olmadığı için herkes hayal gücüne bağlı. Herkes atasından babasından sağdan soldan ne öğrendiyse onu gördüğünü iddia ediyor. Dolayısıyla tartışma çıkıyor. Zaten binlerce yıldır bu yüzden anlaşamadık. Ortada belli ne olduğu bilinen bir resim yok. Olsaydı herkes zaten teist olurdu, herkes Tanrı'ya inanıyor olurdu. Peki eğer gerçekten resim olmasaydı bu durumda da kimse inanmıyor olur muydu? Hayır. En basiti şöyle düşünün, bulutlara bakıyorsunuz ve kendinize göre bulutlarda şekiller görmeye çalışıyorsunuz. Veya Ay'a baktığınızda surat falan görmeye çalışıyorsunuz. Hayal gücü. İnsan zaten gördüğü sembolleri, şekilleri bir şeye benzetmeye çalışır. Ya hatta bununla alakalı hastalıklar, hatta terapiler bile var, deneyler var. Siz bir eve baktığınızda bile bir surat görebilirsiniz veya bir mandalinaya baktığınızda, bir meyveye baktığınızda üstünde Arapça bir şeyler yazıyor, zannedebilirsiniz. Çıkarım yapıyorsunuz çünkü. İnsan çıkarım yapabildiği için zaten teknolojiyi geliştiriyor. Bir amaçla bakarak bulutlarda resimler gören de haklı, sadece bulut gören de haklı. Çünkü insan aslında amaçla yaşıyor. Bu amaçta bir şeyi bulmak isteyen bulur, istemeyen bulmaz. Bütün hareketlerimizde amaç var aslında. Bir niyet var. Bir plan yapıyoruz. Örneğin niye para biriktiriyoruz? Çünkü rahat yaşamak istiyoruz. Niye tatlı yemek istiyoruz? Çünkü hoşumuza gidiyor. Veya niye cinselliğe eğilim hissediyoruz? Bu sadece içgüdüsel değil. Sadece evrimsel süreçte olan bir şey değil. Bir yarar var çünkü burada. Çıkar var. İyisini istiyoruz. Yani hiçbir kız herhalde böyle çirkin birisiyle olmak istemez. Herkes popüler olsun, zeki olsun, yakışıklı olsun, kaslı olsun, zengin olsun. Bir takım özellikler arıyor. Erkek de aynı şekilde ne bileyim işte çay bardağı gibi olsun falan diyorlar. Herkesin karşı taraftan bir çıkarı var ve sadece bu değil yaptığımız her harekette bir çıkar var. Çünkü çıkarlarımız sayesinde hayatta kalabiliyoruz. İnsan çıkarına hizmet ediyor olmasaydı hayatta kalamazdı. Mesela yemek yemek istiyorsunuz çünkü karnınız acıkıyor bu biyolojik bir şey. Mecburen yiyeceksiniz ama yemek yiyeyim derken kimseye gidip de öyle kuru ekmek soğan yiyeyim demiyor. Adana dürüm yiyelim, künefe yiyelim. Bu tip böyle hoşumuza giden şeylere daha çok ilgi gösteriyoruz çünkü rahatlık istiyoruz. Bakın resim insanın çizdiği bir şey ve insanın yaptığı her şeyde ego var, her şeyde çıkar var. Tıpkı yemek yeme örneğinde verildiği gibi. Dolayısıyla insan resim yaparken niye yapıyor? 1- Boş vakti vardır, canı sıkılıyordur. Bu boş vakti gidermek için yapıyordur. 2- Hayal gücünü dökmek istiyordur. Bunu yaparken de bir amacı vardır, beğenilmek. İnsanlar yorumlayacak, beğenecek. Pohpohlanacak yani. Ya da yeteneğini ortaya koyacak ve iyi hissedecek. Ben ne güzel çiziyorum ya diyecek. Yaptığı eserle övünecek. Hava atmış olacak bir bakıma. E, Allah insan mı? Allah hava mı atıyor? Hadi neyse bunu geçeyim. Başka bir benzetme yapayım. Başka bir yanlış anlaşılmayı ortaya koymaya çalışayım. Şimdi zaten resim insanın yaptığı bir şeydi ve Allah'a insanlık özelliği vermiş oldunuz. Onu bir ressam yaparak buradaki hatayı anladıysanız. Şunu da anlamanız lazım. Mesela biz varlığa baktığımızda yalan söylemeyi seviyoruz ya. Bu yalanları söylerken nerede hata yapıyoruz? Onu da şöyle örneklendirelim. Bir dereye baktığımızda biz derenin aktığı yönü görürüz. Hangi hızla akıyor bunu görebiliriz. Dere şu hızlı, şu şiddetle akıyor. Şuraya doğru gidiyor. Eğer bu dere 5000 yıl boyunca böyle akarsa şöyle bir yer şekli oluşturabilir. Kenarları, yüzeyi şöyle şöyle aşındırabilir. Bunun hesaplamasını yaparsınız. Bu bilimin işidir. Dereyle alakalı bütün ayrıntıları görürüz ve bir karar veririz. Veya en azından dereyle alakalı bir fikir sahibi oluruz. Ama bir de şöyle bakma durumu var. Bu dere özellikle şuraya akmak istiyor. Derenin amacı oradan gelmek ve şuraya gitmek. Dere bir plan yapmış, bir amaç doğrultusunda dur ya şuradan kalkıp da şuraya akayım diyor. Dere isterse U dönüşü yapar, isterse şurada hayvanlar varmış biraz yaklaşayım da nimetlensinler der. Şimdi bu mantıklı mı? Bunu diyebilir misiniz? Demezsiniz. Sonuçta derenin yaptığı şey belli. Gideceği yer belli. Tıpkı suyu bardağa koymak gibi olan şeyi belli yani. Dere zaten aktığı yönde akmak zorunda çünkü ne bileyim yukarıdan aşağıya inen bir patika varsa su yukarı doğru çıkacak değil. Burada bir takım kurallar var. Dere zaten yapması gerekeni yapıyor. Tam tersi dur yukarıya doğru akayım gibi bir karar vermez veremez. Öyle bir bilinci yoktur. Dolayısıyla evrende de öyle bir bilinç yoktur. Evren özellikle dur şurada bir ayar yapalım da hadi bakalım bir insan yaratalım ya da dur şuraya bir güneş oturtalım da etrafına yörüngeye bazı gezegenler koyalım demez. Böyle bir niyet bulmak istediğiniz zaman Tanrı'ya ihtiyaç duyuyorsunuz ama bu ihtiyaçtan kaynaklanır. Öyle olduğu anlamına gelmez, buna bir kanıt getirmez. Siz buna ihtiyaç duyduğunuz için böyle bir şey uydurmak zorunda kalırsınız. Bu bu kadar basittir. Varlık hiçlikten niye çıktı? Niye hiçbir şey yokken bir anda varlık oldu veya neden şu anda etrafta madde var, niye evren var dediğiniz zaman amaçla sormuş oluyorsunuz. Bu amaç yalan söylemek zorunda bırakıyor. Şunu bir anlamak lazım. Dere nasıl ki yukarıdan aşağı akmak zorundaysa, kendi tabiatına uygun davranıyorsa, tıpkı bizim her hareketimizde bencillik olması gibi. Big Bang'de demek ki tabiatı patlamak olduğu için ki patlama değildir orası ayrı bir konu. Ama tabiatı bu olduğu için böyledir. Yani zaten varlık hiçlikten gelecekmiş eğer öyle olduysa. Veya hiçliğe gidecektir eğer böyle bir şey olacaksa. Yani olan şey zaten olacaktır. Bu yapısıyla, kaderiyle alakalıdır. Başka bir şeyle alakası yoktur. Yani Big Bang ve Big Crunch olayında olduğu gibi genişleyecek çökecek. Bu mecburi bir şey yani bir bakıma böyle. Hassas ayarla alakalı da bir şey söyleyeyim. Hani madem ki biz sadece bu evren var olabilir ve sadece bu şekilde var olabilir... Sadece hassas ayarla var olabilir diyoruz, böyle bir tercih yapıyoruz, tam tersini yapmaya da hakkımız olabilir. Mesela çoklu evrenler vardır, başka evrenler de var olabilir, başka evrenler varsa hassas bir ayara gerek kalmaz. Niye? Varsayalım ki sadece bu koşullarda canlılık oluşabiliyor, başka bir fizik kuralı başka bir yasa yok, başka bir evren türü yok. Dolayısıyla sadece bu evren olabilirse canlılık ve insanlar meydana gelebilecek ve bu da atıyorum Katrilyonda bir ihtimal. Çok çok çok düşük bir ihtimal. Ama eğer sizde sonsuz evren potansiyeli varsa, çoklu evren potansiyeli varsa, bu sürekli tombala çekmek gibi bir şey yani. Illaki birinde denk gelir. Mesela bir kapı deliği düşünün. Sadece bir tane anahtarla açılabilecek ve milyonlarca anahtar türü var. Milyonlarca anahtar şekli var. Sürekli anahtar üreten bir makineniz var. Rastgele anahtar üretiyor. 10 milyon tane anahtar olma ihtimali var ya, İlla ki arada bir kere o kapıyı açabilecek olan bir anahtar getirir. Bu durumda çoklu evrenler varsa eğer yani birçok evren olabiliyorsa e bunların aralarından bir tanesinin de böyle düzenli olabilmesi çok da şaşılacak bir şey değil. Ha derseniz ki çoklu evrenlere bir kanıt yok. Nereden biliyorsun bu kaçamak bir cevap. İyi de tek evren olduğumuza dair bir kanıt da yok. Hadi onu geçtim tasarlanmış olduğumuza dair bir kanıt da yok. Ben tasarlanmış isek eğer bunun da cevabı böyledir diyorum. Siz ne kadar haklıysanız öyle düşünmekte, ben de böyle düşünmekte o kadar haklı olurum. Bu tamamen tercihe bakar. Kimse kimseyi yanlış yapmakla suçlamış olmaz. He, soru yanlış soruluyorsa resim ve ressamda olduğu gibi bunu ortaya koyarız. Yanlış düşünüyorsunuz diyebiliriz. Bu ayrı. Ama tek evren burası olmak zorunda demek ile çoklu evrenler olabilir demek aynı şeydir aslında. Hatta çoklu evrenlerin var olma ihtimali daha fazladır. Daha da işi yokuşa süreyim. Hadi iyice artık... Olmaz diyeceğiniz bir şey söyleyeyim. Mesela yazı tura atma hakkım var değil mi? Parayı alıyorsunuz ve atıyorsunuz. Arka arkaya bir milyon kere yazı gelmesi ne kadar düşük bir ihtimal? İmkansız gibi değil mi? Yani arka arkaya hiç tura gelmeden bir milyon kere yazı gelmez ya. Bu da imkansız diyorsunuz değil mi? Çünkü zamana bağlı düşünüyorsunuz. Öyle evet imkansız olabilir. Bir ihtimali var tabii ki yüzde bilmem kaç nokta bir ama sonuçta var. Siz bu ihtimali sonsuzluğa göre alırsanız yani... Sonsuz derecede katrilyonlarca katrilyonlarca artık aklınızın alamayacağı kadar sonsuz deneme hakkınız varsa arka arkaya 10 milyon kere bile yazı gelebilir. Hatta sonsuz ihtimalde sonsuz deneme hakkında arka arkaya 1 milyon kere 10 milyon kere yazı gelme ihtimali %100'dür. Bakın %100 kesinlikle olacaktır. E madem ki zamandan mekandan Big Bang'den önce sonsuzluk vardı öyle diyordunuz hani tanrı zaten sonsuzdu. Bu durumda zaten bu evrenin böyle oluşması ve bu hassas ayar olması gereken bir şeydi. Hatta %100 böyle olacaktı. Çünkü böyle olmadığı tonlarca evren var ve onlardan haberimiz yok. Hadi bakalım hangisini kabul edeceğiz. Şimdi bu evren tasarlanmışsa tasarlanmayan bir evreni böyle bir örnekle gösterebilirsiniz. Ama bu durumda tasarımın pek bir anlamı kalmıyor. Zaten rastgele tutan bir evren burası. Tutmayanları da var diyorsunuz geçiyorsunuz. Ha, bu evren tasarlanmışsa ve bir tek bu evren varsa... Tasarlanmamış başka bir evren gösteremediğiniz için yine bir anlamı kalmıyor. Çünkü kötü niye kötüdür? Çünkü iyi vardır. İyinin zıttıdır. Ben mesela beni zeki olarak görüyorsanız niye görüyorsunuz? Çünkü zeki olmayanlar var. Fiyas yapıyorsunuz. Yani her türlü hassas ayar veya tasarım argümanı çökmek zorundadır. Resmin ressamı önermesi geçersiz bir önermedir. Siz zaten resim derken neyi kastediyorsunuz? Bir kağıt var, boyalar var. Tasarlanmış bir fırça var, tasarlanmış bir kağıt var. Tamamen tasarlanmış bir şey var zaten. Ama bunu evren için söylemeye başladığınızda aslında soru şöyle oluyor. Resmin şoförü varsa... Şimdi şoförle resim pek alakalı şeyler değil. İşte bu kadar alakasız aslında evrende bir yaratıcı aramaya çalışmak. Resim zaten çizilmiş olmak zorunda olan bir şey. Dolayısıyla resmin kendi kendine oluşması mümkün değil. Kendi kendine oluşsaydı resim olmayacaktı. Mesela telefon... Arama işlevini yerine getiriyor. Bizim bir ihtiyacımızı karşılıyor. İletişim eksikliğimiz vardı ki bunu tasarlamaya gerek duyduk. Böyle bir ihtiyacımız vardı. Mecburduk. Telefonun amacı, görevi, idesi yaptığı her şey iletişim kurmakla alakalı. Telefon olmasaydı mektupla haberleşecektik. Fark etmiyor. Sonuçta bir ihtiyacı gideriyor. Resim neyin ihtiyacını gideriyor? İnanma ihtiyacınızı ve Tanrı ihtiyacınızı. Niye? Çünkü bir ihtiyaç doğrultusunda bir şey görmek amacıyla bakıyorsunuz. Ki bu da sizi yanlış çıkarımlar yapmak zorunda bırakıyor ki başka bir yanlış çıkarımdan şöyle bir örnek vereyim. Ki başta bahsetmiştim sebepleri ve sonuçları karıştırmayı. Mesela siz şu anda videoyu izliyorsunuz değil mi? Benim konuştuğum şeyleri görüyorsunuz. Şu anda varsınız. Peki siz nasıl var oldunuz? Anneniz ve babanız var. Tanıştılar, ilişkiye girdiler. Onların da olmasını sağlayan bir anne babaları vardı vesaire Şimdi anne ve babanız yeterince büyüdüler, tanıştılar ve... İlişkiye girdiler ve siz doğdunuz, siz büyüdünüz, araba falan çarpmadı, ölmediniz ve geldiniz videoyu izliyorsunuz. Sizin var olma sebebiniz bütün bu koşulların sağlanmış olması. Ama bütün bu koşullar özellikle gelin de bu videoyu izleyin diye sağlanmadı. Yani anne babanız var ki onlar erken yaşta ölmediler, tanışabildiler ki varsınız. Ama onlar özellikle siz var olun diye tanışmadılar. Veya ben bu videoyu özellikle siz doğun da bunu izleyin diye yapmadım. Ben yapmamaya da karar verebilirdim. Burada nasıl işlerin birbirine karıştırıldığını herhalde anlamışsınızdır. İşte resme bakarken de bunu görüyoruz. Niye? Çünkü resim zaten tasarımcıya muhtaç bir şeydir. Resim çizilmiş olmak zorundadır. Ressam da doğurulmuş olmak zorundadır. Ressam bir kişidir, bir insandır. Doğacak, büyüyecek, ölecek. Çizim yapmayı öğrenecek, fırça kullanacak, önce fırça tasarlanacak vesaire. Yani tamamen tasarımcıya muhtaç bir örnek veriyorsunuz. Dolayısıyla siz bu gözle eğer evrene bakarsanız tasarımcıya muhtaç bir gözle bakarsınız. Tasarımcıya ihtiyaç duyarsınız. Ama unutmayın bütün bu tasarımları yapanlar da tasarlanmıştı. Örneğin ben tasarlanmışım sizin iddianıza göre bana göre sadece varım. Dolayısıyla eğer ben tasarlanmışsam ve tasarlanabildiğim için böyle bir özelliğin varsa e bu durumda Tanrı tasarlanmış mıdır? Tanrı da bir tasarımcı. Ona tasarımcı olabilecek özellikleri kim verdi? Nereden aldı bunları? Nasıl bunları barındırabildi bünyesinde? Ha onda bunlar zaten hep vardı diyorsanız yine başa dönüyoruz. Bakın bu özellikler zaten kendiliğinden var olabiliyorsa evrende de kendiliğinden var olabilir. Big Bang, Big Crunch, Varlık, Hiçlik, Düzen, Paralel Evrenler vesaire Bunların hepsi kendi kendine sürekli tekerrür ediyor olabilir. Bakın siz bu özellikleri, bu tanımlamaları Allah'a verdiğiniz zaman... Allah'ı da yaratılmış gibi yaparsınız. Çünkü yaratıcılık vasfı bile aslında bir tanımlamadır. Ama tanımlamalar varlığa özgü şeylerdir. Yani tanımlama zaten bu tasarlanmış olduğunu iddia ettiğiniz şeye ait şeyler. Yani tanımlama basit varlıklara özel şeylerdir. E tanrıda yaratıcılık gibi bir tanımlama bir özellik olabiliyorsa tanrıda basit bir varlık olur. Zaten bu bir paradokstur, yanlış bir sorudur, yanlış bir bakıştır. Biz sadece varlığa özgü şeyleri biliyoruz. Biz varlık olmayanı, hiçliği bilmiyoruz ya da biz yaratılmamış bir şeyi bilmiyoruz ki yaratılanla arasında ayrım yapalım veya biz ne bileyim acı ve tatlı arasındaki ayrımı yapmak için acıya da tatlıya da ihtiyaç duyuyoruz veya ışık ve karanlık üzerine yorum yapacaksak ikisini de görmemiz lazım. Ama hayatınız boyunca sadece ışık gördüyseniz hiç gölge, karanlık, siyah bunun gibi bir şey görmediyseniz tabii ki öyle bir varlığın olup olmadığıyla alakalı konuşamazdınız. Hatta öyle bir varlığın olduğunu iddia etseniz bile neye benzediğini bilmediğiniz için yanlış bir yorumlamada, yanlış bir tahminde bulunmuş olma ihtimaliniz vardı. Dolayısıyla biz evren tasarlandı desek de, tanrı yaratıcıdır desek de, ezeli ve ebedidir desek de, 99 isim versek de, ne söylersek söyleyelim, karanlığı hayatında hiç görmeyip, karanlık hakkında sallayıp duran birisi olacağız. Kendi kendimizi kandırıyor olacağız. Dolayısıyla yalan söylemiş olduğumuzu da fark edersek, Herhalde böyle saçma argümanları da geride bırakacağız. Biz tanrıdaki özellikleri bilmiyoruz, tanrı nasıl bir kavramdır bilmiyoruz, yaratıcılık nasıl bir şeydir bilmiyoruz, kendi kendimize uyduruyoruz. Bu tamamen kalem niye okula gitmiyor, kalem niye şu anda video çekmiyor demek gibi bir şey. Yanlış bir örnek vermiş oluyoruz. Burada kalemin işlevini bildiğiniz için kalemin kalkıp okula gitmesini saçma buluyorsunuz. Ama tanrının da işlevini bilmek gerekiyor onunla alakalı tam bir tanımlama yapmak için. Ama tanımlama yapılabiliyorsa yaratılmış olur. Paradoks. Valla anlatıyorken ben sıkıldım ya sabahtan beri. Herhalde artık bu saatten sonra da anlamayan varsa kusura bakmasın. Hani siz şey diyorsunuz ya genelde. İstediğin kadar kitap oku. Allah dilediğine hidayet verir. Dilediğine vermez. Allah istiyorsa kalp gözünü açar. Allah istiyorsa iman edebilirsin. Allah kalbini mühürlemişse, aklını mühürlemişse asla onu idrak edemezsin. Bu durumda bir saattir anlattığım şeyleri de hala anlamıyorsanız demek ki birileri... Sizin aklınızı mühürlemiş. Artık kim mühürlemişse onu bir bulup konuşmak lazım. Kalemin işlevi nasıl ki yazmaksa aklın da işlevi sorgulamaktır, düşünmektir. Tek özelliği budur zaten. Ve eğer siz sorgulayamıyorsanız, düşünemiyorsanız, benim aklım ermez deyip korkuyorsanız işlevini yerine getiremeyen bir akla sahipsiniz demektir. Boşa gidiyor demektir. Herhalde yeterli cevapları vermişimdir diye düşünüyorum. Birazcık mantık çalışan, felsefe çalışan her insan böyle sonuçlara varabilirdi diye düşünüyorum. Ama niyese etrafta bununla alakalı çok fazla bilgi geçmiyor. Kimse bunu cevaplamaya çalışmamış ya da çok basit eksik argümanlarla cevap vermeye çalışmışlar. Meydanı boş bırakmışlar. Artık bizim de adımız tarihe resim düşmanı olarak geçecek muhtemelen. Sabahtan beri resim, ressam konuşup duruyoruz. Yeterli konuştuğumu varsayıyorum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.